Evet kısa bir ara verdik, devam ediyoruz. Ee, reklamdan önce dinleyen dinleyicilerimiz olmuştur ama belki de kaçıranlar için hatırlatayım Kuzey Ormanları savunmasını konuşmuştuk Ali Yıldırım'la. Aslında yine o civardayız. Ee, bu hafta sonu önemli bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Zekeriyaköy Forumu düzenliyor bunu. Ee, foto safari katliamı belgelemek için e, herkesi fotoğraflarını alıp e, oraya gitmeye çağırıyorlar aslında. Ormandan Geriye Ne Kaldı Tanıkova Fotoğrafını Çek ve Belgele diye de bir tanıtım medine bugünlerde dolaşmakta. Biz de forumdan bu etkinliği düzenleyen iki konuğumuzla birlikteyiz şu an. Romina Üzipekçi ve Selma Dömargari bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hoş geldiniz. Hoş Öncelikle evet. destek için en başından beri tabii çok çok teşekkürler Açık Radyo'ya. Ne demek rica ederiz. Yok bizim de gözümüz kulağımız zordu esasında. Biliyorum biliyorum. Evet. biliyorum Ama hani e, yayıncı olarak e, çok fazla böyle e, kuruluş maalesef kalmadığı için elimizde. E, hani ne tür sıkıntı çekersek çekelim. E, Avazımız çıktığı kadar da bağırsak öyle bir evet. duvara çarpıp geri geliyor evet. suratımıza. Burada aslında çok temel bir sıkıntı. Biraz aslında sizin çalışmaları sürdürdüğünüz bölgeyle de doğrudan ilişkilendirilebilir. Şimdi... Hani biz de bu taraftan yani yayın tarafından olan birini biraz kavramaya çalışıyoruz ama gerçekten İstanbul'un dört bir yanında ee, müthiş Aynen. bir hareketlilik ve müthiş bir mücadele var ve teker teker hepsine ulaşmak da büyük bir A olmadığı söyleyeceğim gerçekten çok zor. Biz e, bir nevi esasında şu günlerde forumlar üzerinde forumlar üstü bir koordinasyon kuruldu ve o, o vesileyle esasında fotoğraf feri olduğunu. Birkaç evet. gün öncesinden öğrenmiş olduk bu vesileyle bu forumların bir araya gelmesinde ne kadar önemli olduğunu hatırlatalım. Ama tabii ki bu forumların yan yana gelmesinin tek manası da yerelde yapılan mücadeleler. Elbette. Yani, yani doğal süreçti tabii bu. Her birimiz ayrı ayrı parklarda muhakkak sorunları konuşuyorduk. Bu sadece yerel sorunlar da değildi. Evet. <gülüyor> Onlar için de bir zaman ayırıp konuşuyoruz ama her forumda bildiğim kadarıyla hani gidiyoruz onlarla da bağlantılarımız var. Her forumda kendi majör sorunlarını ele alıyor. Biz de böyle iki tane majör sorun belirledik ki işte bölgemiz çok içinde yaşadığımız için bu Kuzey Ormanları katliam. bu Üçüncü evet. köprü, Kuzey Marmara Otobanı ve havalimanına bağlanacak olan şeritte yapılan inanılmaz tahribat. Evet. Bu, bu hani bu sadece ağaç değil bu inanılmaz oradaki ekolojik dengenin yok oluşu, kuş göç yolları, müthiş de Ayler var işin içerisinde sayeden hani e, dediler ya kuş göç yollarına denk geliyormuş o yüzden kaydırdık filan gibi yani e, aslında yani, bir buçuk iki senedir söylenen bir şeydi zaten bu bu proje ilk e, ortaya en orta başından orta. beri yani e, bu konuda çalışan bütün bilim adamları bu uyarıları en baştan yaptılar zaten hmm. hani bunu buraya yapamazsınız Şu şu şu sebeplerden dolayı hmm. e, artık hani o kaydırma e, ne, tam olarak ne için yapıldı bilmiyoruz evet, ama buna benim. bir kuş e, ma mazereti konuldu ancak e, bu, hani o, o mazeret de geçerli değil hala aynı hat üzerinden gidiyor e, her yıl binlerce kuş e, o hat üzerinden e, soğuktan sıcak ülkelere e, göç ediyorlar e, orada e, dinleniyorlar, orada besleniyorlar orada ürüyorlar e, ve bu e, yani e, ...öyle detaylar var ki o işin içerisinde... ...dünyanın bundan haberi var mı bilmiyorum ama... ...bir an evvel haberdar olması lazım... ...çünkü e, biz her ne kadar o sayısı... ...bu anlamda o sayısı anlaşmalara imza atmış olsak da... ...bunları hiçbirini uygulamıyoruz... ...acaba <gülüyor> hani e, dünyanın bir an evvel... ...bundan haberdar olması gerekiyor... ...yani durmuyorlar... Evet, ...durmuyorlar... Evet aynı ...durmuyor yani şey... <gülüyor> ...bir yandan güzergah kaydırıldı ama... ...yani faaliyet devam ediyor... içinde. ...elbette... ...siz de oradasınız neler oluyor... ...peki... <gülüyor> yakından bir görme imkanınız olmuştur Selman'ın? E, malı bir şekilde devam ediyorlar. Sanki <gülüyor> yangından yangından mal kaçırır gibi cesine. <gülüyor> e, kesimlerine kadar e, planlı yapıldığını yani e, köprü ve e, kuzey otoyolu projesi e, dahilinde yapıldı tartışılır. Çünkü orada sadece yol değil çok çok büyük alanlar kesiliyor. E, birkaç gün önce e, gezme amaçlı çıktığımda e, gördüklerime inanamadım. Çünkü Bir yandan yol için kesilmiş, bir yandan da şantiye alanı diye duvarlar arkasında bırakılan çok çok geniş alanlar kesiliyor oralarda. Nereye gitmiştin? Kemerburgaz'ı geçtikten sonra ağaçlı köyü Hı. tarafına gittim ve burada birkaç bölge, birkaç yerde Kuzey Yolu şantiye binaları var, şantiye alanları var. Hı. E, bu şantiye alanlarının birisi benim özellikle çok dikkatimi çekti. Yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde e, bir duvar örülmeye başlamış ve bu duvar hala devam ediyor. Arkasında da e, sürekli kesilen e, ağaçlık bölge var. E, o duvarla da e, kesimleri, kesimleri arabayla geçerken görmek mümkün olmuyor. Evet. E, gerçekten çok üzücü e, manzaralar var. E, orada her gün gördükçe daha çok sinirlerimiz bozuluyor. İşte bizim de bu e, foto safari düzenleme amacımız amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Bir tanesi e, elbette herkes haberdar böyle bir e, çılgın projeden. Hı hı. Ama e, ne kadar vahim bir durum olduğu konusunda elbette ki. Yani merkezde olduğun zaman bunu e, bilme şansın pek olmuyor. Ancak gözünün önünde olduğu zaman. Evet. çok daha net kavrayabiliyorsun durumun vehametini. Evet. Evet. E, i̇stedik ki insanları biz e, o bölgeye çekelim ve gelsinler kendi kameralarıyla. O da e, profesyonel e, ya da amatör bile olmalarına gerek yok. Sadece bir cep telefonu kamerasıyla bile e, gelmeleri kafi. Sadece biz o ortamı, o atmosferi solumalarını istiyoruz. Her gün görüyoruz bunları ve e, çok samimiyetimle söylüyorum. Her gün e, kolum, bacağım, bir yerim kesiliyormuş gibi hissediyorum. Yani hepimiz öyle hissediyoruz. Hı -hı. E, ve insanların İnsanlar gelip gördüklerinde e, ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaklar. Orada görmelerini çok istiyoruz. Çok anormal bir katliam yaşanıyor. Çok Korkunç bir usulsüzlük e, yaşanıyor. E, tamamen kanunsuz bir işin içerisinde devam ediyorlar. Bu konuda açılmış olan davaları e, ya da verilmiş olan suç duyurularını görmezden gel geliniyor. Tabii cevap raporunun alınmadığını belki hatırlatırız. Aynen öyle. E, bu defalarca söylenmiştir ama e, tekrarlamakta hiç hiçbir bir his görmüyorum. E, söz edilen e, bire yüz binlik Yani e, İstanbul'un anayasası kabul edilen, <gülüyor> e, o raporun içerisinde görülmeyen bir, olmayan bir projeden söz ediyoruz. <gülüyor> e, ve e, hiçbir bilim adamından onay alınmadan başlanmış. Yani o zaman bu bilim adamları niçin var? Neden soruldu bu insanlara? E, bu raporları görmezden gelecek değilseniz... Yani, yani o kadar... Aslında hani öyle bir süreç ki bir ay öncesini hatırlarsak TMOB'un başına evet. gelenleri Hı. yani evet. aslında bilim adamları ve meslek örgütleri zaten tasfiye ediliyorlar bu süreç Maalesef. içerisinde. Yani burada bu noktada artık hani bilim raporları kesinlikle dayanak ama öte yandan da tam da sizin gibi orada daha yakından temasta bulunanların İstanbullu olarak meseleyi daha geniş bir satra yaymaları çok elzem. Safari'nin ayrıntılarından bahsedelim. Foto Fotosafari evet. dediniz. Niye safari dendi onu biz Yani işte biraz hani araziye yayılacağımız gibi, Bengal kaplanı vurmayacağız tabii orada ama <gülüyor> <gülüyor> ee, yani işte üç tane parkur belirledik hı hı. Ee, şimdilik ama katılıma göre yedek parkurlarımız da var. Onlara da çıkarabiliriz. Çok insan gelsin istiyoruz sayeden. Çok insan görsün istiyoruz. Bugüne kadar çok fotoğraf çekildi tabii. Evet. Hatta bununla ilgili çok düzenli güncellenen köprüfotoğrafları.com diye bir site de var. Ve ben Uğur'la da tanıştım Twitter üzerinden. Çocukcağız Kadıköy'de oturan bir çocuk ama hani o kadar canı yanmış ki çıkmış bunun peşine koşturuyor. Böyle bir site oluşturmuş ve çok süratle güncelliyor falan. Fotoğraf. Fotoğraflar yayınlandı ama şu daima çok etkilidir. Eğer sen gelip kendi kameranla evet. çekersen bunu çok daha iyi anlatabilirsin. Tabii. Herkese derdini. Yanında üç kişiye daha anlatırsan bu bizim için çok Hepimiz için çok kıymetli. Çünkü bu sadece e, o bölgelerde oturan, e, hani bir Sarıyer tarafından bakıyoruz gibi görünüyor ama değil aslında. Bunun bir de Beykoz ayağı var tabii. Yani Garipçeden, Poyraz köy. E, mesela oradaki, orada neler oluyor bilmiyoruz henüz. Hı. Çünkü galiba bir bölümü askeri alana giriyormuş öyle değil mi? karşı taraftaki Beykoz evet, tarafındaki. Evet. E, hmm. Dolayısıyla bilemiyoruz orada e, neler oluyor. Anca hani birileri girip de kendi imkanlarıyla çekip paylaştığı zaman e, görebiliyoruz. Ama tahribat aynı tahribat muhakkak. E, bu sebeple de işte e, bu safariyi e, düzenleme derdindeyiz. Hani hep beraber olalım, görelim bunu. E, acıysa acıyı beraber yaşayalım. Zaten yaşayacağız. Yani bunu 10 e, sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra çok daha kat ve katını yaşayacağız. Yaşat ...satacak yani bütün bu tahribat biz o ağacıyı. Evet. Ama bugün görelim. Maalesef biz e, hani her anlamda... ...kişisel hayatlarımızda da... E, ...atıyorum ülke yönetiminde de... E, ...50 yıllık planlarla yürümeyiz. Biz günlük e, yaşarız ya... ...ama yok artık hayat öyle bir, bir noktada değil. Evet. Her şey o kadar kötü gidiyor ki... ...bugün önlem almak zorundayız her şey. Evet. E, fotosafir'in hmm. asıl amacı e, buradan çıktı. Yani mantık buradan çıktı ama... ...tabii e, detaylarımız da var. Evet, evet. Tabii önlem dediniz o da çok önemli. Geçmeden hemen onu da söyleyeyim. Hani bir yandan 10 yıl sonra yaşanacak şeyi görmek değil. Aslında birazcık onun önünde de durmak için zaten. Tam da bunun için Elbette. yapılıyor. Elbette. Yani çünkü paylaşılmış olan metinlerde de şu ana kadar hep bu söyleniyor. Aynen yani önleyebiliriz. Korkumuz ne biliyor musunuz aslında? E, çok ciddi bir e, orman katliamı yaşandı. Evet. O ağaçlar kesildi. Evet. E, ancak şu anda e, mesela bizim oturduğumuz evin çok çok yakında Yani 30 metreden söz ediyorum. E, viyadük ayakları dikiliyor. Yani e, o bölgeye şu anda beton atılıyor. Hı hı. İşte dönülmez nokta orası. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden çok hızlı olmalıyız. O yüzden çok hızlı sesimizi çıkarmalıyız bazı şeylere. Gerçekten insanın canı çok yanıyor. Hı hı. Ağaçlar çıkar. Geçenlerde bir tane... E, İsmini vermeyeceğim, bir araştırma görevlisi konuyla alakalı e, tanışmış oldum. E, o da Belgrad Ormanları içerisindeki bölümde e, bir gezintiye çıkmış e, kendi imkanlarıyla. Hı -hı. Ve Belgrad Ormanları'nın da bir kanadını kapsayan bölüme de girilmiş. Belgrad Hı -hı. Ormanları'ndan söz evet, ediyorum. Yani evet, bunu evet. dünyanın neresinde hangi zihniyet aklından bile geçirmez. Girilmiş Orada bir ormancıyla sohbet etmişti. Ne yapıyorsun burada filan? Abi demiş ne yapayım işte 200 yıllık meşe, meşe kestim demiş. Hiçbir şey diyemedim diyor. Hiçbir şey diyemedim. 200 yıllık meşe kestim dedi adam bana diyor. Hı. Yani ben bizim yakındaki ormana girdim. İşçi çocuklar var. İşte yömeyle çalışan çocuklar. Bir şey diyemiyorsun ki sonuçta onlara. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Dedi. Orman kesiyoruz abla dediler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Cevap yok yani bunların. Yani zaten hiçbir zaman müferrit olmayacağını tahmin ediyoruz. Orada bir köprü inşaatı var ama öncesinde sizin de söylediğiniz o büyük at zaten Kuzey Otoyolu Aynen. Projesi dediğimiz Aynen. o. Ve havaalanı. Tabii. Ve havaalanı. Evet. Aynı zamanda orada e, kurulacak yeni bir yapılaşmanın Aynen. hepsinin önünü açmaya yerin aslında. Hı. Çok kompleks bir süreçten bahsediyoruz. Ve çok uzun bir e, şeyden, e, mesafeden söz ediyoruz. Yani Selma'nın söylediği yerde de bitmiyor. Yok bitmiyor <gülüyor> çünkü e, pardon. küçük Küçükçekmece'ye kadar gittiğini zannediyoruz. Çünkü ...öyle bir hat hmm. çizmişlerdi... ...işte 3. Havalimanı'nın hmm. yapıldığı yer filan... ...yani mesafeyi artık tahayyül edin kafanızda... Aslında ve İstanbul'da etrafındaki... bir çember gibi... Aynen böyle öyle ve etrafındaki... Şey. ...daha da oluşacak olan katliamı... ...oralardan gelecek rantı... ...artık tahmin edin... Yani. Evet. Evet, Selmen'im ayrıntılar demiştik... Ee, ...foto ile ilgili... ...program ayrıntılarımıza gelince... cumartesi günü saat 11'de... Şey, Zekeriya Köy'e ulaşımda zorluk çekecek olan insanlar için hı hı. E, Hacı Osman metro istasyonundan bir tane otobüs kalkacak. Hı hı. E, e, katılıma göre belki bir tane daha e, otobüs çıkması söz konusu ama şu anda bir tane eğer zamanda gelinirse o otobüsle e, şey, Zekeriya Köy'e ulaşım sağlanacak. Zekeriya Köy'den de saat e, birde etkinlik bilgisi verildikten sonra fotoğraf çekimi için alana dağılacak. Biz orada Zekeriya Köyü Forumu üyeleri olarak elimizden geldiğince fotoğraf çekmek isteyenleri sahaya götüreceğiz. Yani otobüsün dışında yetmediği takdirde kendi araçlarımızla elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Saat beşe kadar burada fotoğraf çekimi devam edecek. şeyde kesim olan alanlarda. Daha sonrasında etkinlik alanına tekrar dönüp... E Etkinlik alanı dediğiniz Zekeriya, Zekeri, Zekeriya Köy'deki evet etkinlik etkinlik alanına dönüp bir müzik dinletisi tarzı bir şeyimiz olacak ki bu arada özellikle profesyonel olarak çeken arkadaşlarımızın fotoğraflarının sisteme yüklenip ondan sonra bir slide gösterisinin Hı. paylaşımı için bu arada da Kuzey Ormanları'ndaki yaban hayatıyla ilgili bir söyleşi arkasından da Kuzey Ormanları'nın ve ekolojik dönüşümle ilgili olarak da Konuşmacı olarak da Oya Ayman e, katılacak. O bir konuşma yapacak. Onun arkasından e, şey, Belgrad Ormanı Koruma Gönülleri Derneği Başkanı e, Abdülkadir Bilge Bey de e, yine e, er, o ormanların endemik yapısıyla ilgili bir konuşma yapacak. Hı. Daha sonrasında da adlanmış olan fotoğraflarla bir slayt gösterimiz olacak. Akşam e, birlikte o gördüğümüz kıyımı e, e, şeyini hem fotoğraflarını hem bilgilerini paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. evet bu arada biraz önce konum 3 tane e, alana gidilecek demiştiniz zaten köprünün bir ayağı Garipçe köyünün civarı bildiğimiz hı. kadarıyla biraz spesifik olarak bahsedebilir misiniz hangi yani nereden rota nasıl çiziliyor ee, şimdi şu e, şöyle bir şey e, düşündük bir e, Demirci köyde e, bir parkur belirledik hı hı. E, Garipçe'de ya da yakınlarında bir parkur daha var hı hı. E, bir de sanıyorum e, dur bakayım hı. Bir dakika, bir dakika. Biz şimdi bir, komite birkaç kişiden oluşuyor. <gülüyor> evet. ee, birkaç kişi çıktılar, <gülüyor> o e, parkuru belirlediler. İşte biz de böyle geliyoruz, bunları duyuruyoruz filan. <gülüyor> yani hani birbirine yaklaşık e, 15'er arda araba e, hızlıyla tabii, e, 15 dakikalık mesafelerde iki alanlara götüreceğiz. Zaten hepsi birbirine çok bağlantılı. <gülüyor> evet, evet. Bir tepeden baktığınızda hepsini e, görebiliyorsunuz <gülüyor> e, maalesef. Şimdi etkinlikler zaten Hı. bütün güne yayılacak evet. benim anladığım kadarıyla bu kapsamlı, bilgilendirici bir etkinlik sadece fotoğraf çekmek, fotoğraf foto ile kısıtlı değil. İlk otobüsü kaçıranlarra ikinci bir otobüste bir yer bulunur. Şöyle ee. bir şey yaptık Hı. biz ee, tabii ki bulunur. Ee, yeter ki insanlar hakikaten gelmek istesinler. Ee, 11'de acı Osmanlıdan alalım insanları. Ee, i̇şte aşağı indirelim. Eğer mesela Sarıyer tarafından talep gelirse oraya da bir otobüs Hı. ayarladık. Ee, i̇şte daha çok olursa e, biz kendi araçlarımızla bir şekilde yani kimseyi yolda bırakmadan alacağız muhakkak. E, yani derdimiz oca e, mümkün mertebe daha çok e, insan çekebilmek. Bu, ara, bu arada e, ulaşım için Hacı Osman'dan gelmek isteyen e, kişiler, <gülüyor> e, ki, e, yani e, otobüste gelmek isteyenler bize 3.köprü fotosafari at gmail.com'dan E, otobüste gelmek istiyoruz diye e, bilgi verirlerse öncesinden e, en azından gelecek olan kişilerden elimizde bir liste oluşacaktır. Evet tekrardır e, mısınız? Cevi e, şey, e, üçüncü köprü fotosafari@gmail.com. Tamam. tamam. Evet. Buradan bir listeleme yapmaya çalışıyoruz ki hani e, herkese şey yapalım ulaşabilelim e, telefon numaralarını da versinler bize herkese merkezlerde merkezlerden alalım. Evet. getirelim. <Gülüyor> Valla ellerinize sağlık, harikasınız. Vallahi evet. siz de harikasınız. Diliyoruz <gülüyor> ki hani e, hep beraber bu yola çıktığımız hadisede tabii ki o kadar çok hadise var ki e, evet. belki evet. üzerinde konuşulması gereken. Yani sırayla her forum evet. e, alıyor sözü ve bir evet. etkinlik ve evet. bir eylem düzenliyor yani, bu müthiş bir süreç. Bu arada tabii de, e, diğer forumlara da e, çok hakikaten teşekkür etmek lazım. Çok ilgilendiler. Desteklerini hiç esirgemiyorlar. E, ve ciddi anlamda güzel bir e, birlik, bir koordinasyon kuruldu. Evet, evet. E, şunu anladık ki bu çok umut verici bir şey. E, çok hassas insanlar varmış gerçekten. E, hepimiz ya da çok hassasmışız. <gülüyor> e, i̇şte bir, bir şey oldu bizi uyandırdı, güzel oldu. <gülüyor> e, diliyorum ki bu e, birliktelik sürecek ve e, sorunları aşacağız. Ha e, be, böyle toz pembe bir e, dünya var mı? Hayır ama <gülüyor> e, yani realiteden uzaklaşmadan umut e, etmek çok, çok önemli. Mutlaka çok önemli. Bir de hani Majör sıkıntıların önüne geçebiliyor olmak ya evet. da e, farkında olduğumuzu hissettiriyor olmak güzel. Evet bir de o hassasiyeti işte bir şekilde yaratıcı üretici bir öfkeye dönüştürüp oradan devam edebilmek de önemli. E dikkat etmiyor muyuz ne kadar kabiliyetli insanlar varmış aramızda. <gülüyor> evet. evet. Evet Romino Zipekçi ve Selma de Margari bizlerle beraber de Zekeriyaköy forumundan ee, ikisi... Çok teşekkürler. Biz teşekkürler. Sağolun, teşekkür ediyoruz. Şu e-mail adresini bir daha tekrarlasanız da. 3.köprü.fotosafari.gmail.com <gülüyor> <gülüyor> <Üçüncü> <gülüyor> Bitişik bunlar Tamamdır. noktası da var 3. olarak. 3.köprü.fotosafari.gmail.com evet. <gülüyor> e, Adresinden lütfen e, bize ulaşın, mail atın, e, e, listeliyelim ve sizi e, merkezlerden e, alalım parkurlara götürelim. Cumartesi 17 Ağustos Cumartesi e, Fotosafari'de hep birlikte olalım. Teşekkürler. Hı -hı. Ekleyeceğiniz e, bir şey var mı? Lütfen. Hı -hı. E, bu arada e, bu Fotosafari tek bir defaya mahsus olmayacak. Hı -hı. İleride de Fotosafari'yi bu gelişmeleri tekrar tekrar e, belli periyotlarda e, fotoğraf, fotoğrafları fotoğraf yapmaya devam etmek istiyoruz. Canlı. Evet. Mümkün mertebe yaygınlaşması gerekiyor zaten. Olan bitenin kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ederim.